الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnneddine'inde Allah'il İslam El-Aya Sadakallahu'l-Azim Ve bellavana Resulüne'l-Nabiyyü'l-Kerim Ve nahmu ala zâlike mineşşâkirine şâhidine bi kalbin selîm Aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'in doğum ayı Rabi'ül Evvel münasebetiyle ve ilaveten Rabi'ül Sani'de de Allah'ın Yüce Resulü'nden Ali sevgilisinden Beşeriyetin ezeli ve ebedi kurtarıcısı ve lideri Hazreti Muhammed Mustafa'dan söz açtık Deryadan bir katre güneşten bir zerre Kemalat ve fevaili Muhammediye üzerinde sizlerle hasbı ettik Rabi'ül evvelden evvel, Rabi'ül evvel ayından evvelki derslerimizde Cibril hadisi yarım kalmıştı muhterem Müslümanlar. Ve size vaat etmiştim, Peygamberi Zişan Efendimizin Bahsi beyanından sonra hadisi tamamlayacağım diye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 Allah'ın halili, yüce dostu. Ve teqadallahu İbrahim'e halila ayetiyle kainata fazileti ilan edilen büyük peygamber. salavatullahi aleyhi nabiyina ve aleyh hazretleri ateşe atılıyor muhteremlemiler. Ya ya. Batıl hakkı yok etmenin mücadelesinde Allah'ın dostu ve Halili İbrahim'i aleyhissalatü ateşe atıyor. Tabii. ve kul cael hakku ve zehekal batil innel batile kâne zehûka ayi cellesinde müddeti tahdit edilmeyen büyük müjde hak geldi mi batıl mutlaka zail olacaktır teala.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 Ecdadımızın, nurlu ecdadımızın yolunda olduğumuzun kat'i azmi içerisindeyiz ve batıla karşı hakkın müdafaa ve mücadele ve mücahadesinde kararlıyız muhterem Müslümanlar. Yalnız ben bu arada cemaatıma şunu söylemek istiyorum, sadece doğup büyüyen, giyip içen, camiye gelip giden Müslümanlar olarak da kalmayacağız. Hmm, Müslümanlar şuur diyoruz ya Kur'an-ı Kerim ve hum la yeş'urun yeş ayetleriyle ne olur şuur etselerdi onlar şuur etmedikleri için bu kahra çarpıldılar ayetlerde muhtelif ayat-ı ilahide le'allehum ya'kilun ya'rifun ya'lemun la ya'lemun la ya'rifun Kur'an-ı Kerim ya ya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 kıyamet sabahına kadar tek nizam gençler tek kurtarıcı nizam tek saadet nizamı tek insanı insan eden sistemlerin mecbuası, ebedi saadete götüren tek yol Hazreti Kur'an ve onun getirdiği umdeler prensipler ve ahkamı ı ilahiyye Estaizu in din İslam. Allah nezdinde tek din İslam'dır. Allah'ın Allah'ın razı olduğu ebedi saadet vaad ettiği, dünya ve ahirette nur içerisinde hayat vaad ettiği bir tek sistem vardır. O da İslam muhterem Müslümanlar. Ben size Haç'tan döndüğümdeki mevzuum itibariyle derslerimde okumuştum ayet-i kerimeyi peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri haccetül veda devesinin üzerinde büyük hutbesini kainat çapındaki büyük hutbesini okuyor tam bu hutbe esnasında muhterem müslümanlar deve çöktü kaldırdılar deve yine çöktü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 Eğer جاء نصر الله feteh Nasr suresi Peygamber Efendimiz'in Veda'ından şöyle bir 80 gün içerisinde en son nazil olan ayatı ilahiye en son nazil olan suredir muhterem Müslümanlar. Evet, fakat din tamamlanmıştır. Dininizi ikmal ettim. Ve etmem aleyküm ni'meti nimetinizde tamamladım ve razitu lekumül İslam'a dina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 Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiği nizam ve düzenin içinde yaratılmış olmamız bizim için en büyük nimettir. Ben gene sözü dağıtmış oldum. Hazreti Faruk'u azamın önüne fahri kainatın huzuruna döndüm muhterem Müslümanlar. O zat beyaz yüzlü, beyaz elbiseli, siyah saçı,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 El-İslam'u en teşhede en illallah ve enne Muhammeder Resulullah. Ve tuqima salate ve tu'tiye zekate ve tesuma Ramazana ve sabila. Muhterem müslümanlar Allah'ın Resulü İslam'ı beş şeyle tesbit buyurdular. Diğer hadis-i şerifte, müstakil bir hadis-i şerifte Büniyel İslamu ala hams Şehadeti ellâ ilâhe illallah diye başlıyor hadis-i şerif erbabının malumu. Burada bütün sahabe içerisinde Cebrail'e buyurdular ki İslam şöyledir. Bir, şehadeti okumak. Allah'ın birliğine, varlığına şerik, ortak ve benzerden münezzeh olduğuna yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür. Muhterem Müslümanlar İslam bunun ile başlıyor. Evet. İsterseniz şevkle bir daha okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah dedi ki: "Muhammed'en abduhu ve resulü." Peygamber <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri "Men şehide en la ilahe illallah ve enni Rasulullah sadikan min kalbi dehal el cennet." Bir kimse kalbinden sıdk'la ve tasdikle ve inanarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Rasulullah Muhammed'en abduhu ve resulü" bizim okuduğumuz muhterem Müslümanlar. Evet lafz olarak Hadis-i Şerif'te tabii biraz değişik olarak geçecek zaruri Peygamber Efendimiz'in kendi dilinden zuhur etmiş olmasıyla bir kimse kalbinden böyle tasdikle şehadeti okursa cennete girdi diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Hem de mazi siyasıyla erbabının malumu katiyet ifade eder. Allah'ın vahdaniyetine inanarak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 arkasındaki dört şartı da okuyacağım yalnız muhterem Müslümanlar onu unutmayın kelime şahadetle. şehadetle ben size elli defa söyledim muhterem müminler onun için bir cümleyle şöyle söyleyeyim Dihiyetül Kelbi huzuru peygamberiye gelip Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh deyince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 savap sayfasında onu tartacak ameli olmayınca melekler durumu Halıkü Zülcelale arz ediyorlar. Mahkemeyi Kıbra'nın sahibi muhtemel Müslümanlar. Hani şimdi bize caka ediyorlar ya. Asarız, keseriz, büseriz falan diye. Ya o gazetelerin suratını bir okuyun bakayım bakın. Ya. O soysuzların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 Sıra biz gün, bir gün bizde olacak Teala. Ve mahkemeye mahkemeyi kübra denir o mahkemeye bir tek de hakimi var Allahu zulcelal. Eleyse <gülüyor> Allahu bi ahkemil hakimin fehuwasun. Ya. El şahitleri kim olacak hocam? Fe sani billah. El ala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 Ahmet Ağa'nın ağzında aynen dili var. Cenab-ı Hak konuşma diyor. Tat, konuşamıyor. Baba baba ba deyip duruyor. Efendim? Aynen dili var efendim. Ama Allah'u u Zülcelal dili yarattığı halde konuşma müsaadesi vermemiştir. Konuşamıyor. Çocuk var 8 ayda konuşmaya başlıyor. Çocuk var bazen bana geliyorlar. 3 yaşında hocam daha konuşmuyor diyorlar. Demek ki Halık'ın izni gerekir. İlahi kudret... Yarattığı dile konuşma emrini verecek ondan sonra konuşacak Muhtemelen Müslümanlar Kıyamet gününde şahitler ya Bülbül gibi bütün uzuvlar konuşacak Ve bu Ve bu Bize yan bakanlar kara gözlükle bakanlar var ya şaşıracaklar Bakacaklar böyle hallerine ne oluyor bize diyecekler ve قالوا لجلودهم لما ciltlerine uzuvlarına diyecekler ki yahû siz ne yapıyorsunuz bizim aleyhimizde şahit getiriyorsunuz siz bizim gözümüz kulağımız dilimiz değil misiniz قالوا الله الذي كل شيء bütün uzuvlar cevap olarak diyecekler ki bütün kainata natıka veren Allah bize de söyleyindeni söylüyoruz diyecekler vesalam muhteremimiler mahşerde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 ibret alınız. Fatebilu ya ulul ebsar. Onun için müminler geliniz bir nefes dahi Rabbimizden gaflet etmeyelim inşallahutaala. Çünkü nasıl ve nerede ve ne zaman öleceğimiz belli mi? Hiçbiriniz kalkıp da hocam ben temin atlıyım daha şu kadar hayır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 bir manevi kardeşim var da <gülüyor> o bana devamlı şu ibareyi okur me Allahi ve la tübali me Allahi ve la tübali Allah ile beraber ol gayriye aldırma Müslümanlar ben de size söylüyorum Allah ile beraber ol gayriye aldırma hem Kur'an-ı Kerim de Allah Resulüne ne diyordu bakayım hafız efendi. Kulillahu thumma darrhum fi hauzihim yel'abun. Bu da kelam-ı ilahi. Kulillahu thumma darrhum fi hauzihim yel'abun. Allah de ya Muhammed sonra onları bırak kendi dalıp yüzmelerinde devam etsinler. Eğer işhatlı duymuyorlarsa, söz dinlemiyorlarsa, tebliğe kulak vermiyorlarsa ve kendi yollarını, batıllarını seçiyorlarsa Bırak onlar dalıp yüzsünler biraz Ölüm gelince anlayacaklardır Ya muhterem mümürler. Bunun şu bahsin hatırası pek çok muhterem mümürler. Söylemekle bitmez Ben geçen derslerimde söyledim size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men kâle lâ ilâhe illallah Sâdıkan min kalbihi dekâlel cennet Buyuruyorlar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 İnsanlara nasa ashabı kirama bunu tebliğ edeyim mi müjdeleyim mi ya Rasulullah? Bir kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse cennete girdi buyuruyorsunuz E peki müjdele ya Ebû Hureyre Cenab-ı yolda sahabeye müjdelemek için gelirken Hazreti Ömer karşısına çıkıyor Defaatla dinlediniz Nereye ya Ebu Hureyre? Ya Ömer Peygamber Efendimiz böyle bir müjdede bulundu Nasab bunu ashab-ı kerama tebliği ve tephir edeceğim. Cenabı Ömer Hazreti Ebü Hureyrenin sadrine böyle bir dokunuyor ki yağlı veriyor olduğu yere. Baya da biraz şikayetle huzuru Peygamberiye geliyor beraberlikte geliyorlar. Cenabı Ömer buyuruyorlar ki kurban olayım ya Resulallah. Hazreti Ömer hadisin Ravisi. Fida k abi ve ümi ya Resulallah.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 önünde diz çöktük, ömür geçirdik muhterem Müslümanlar. Rabbimiz mahşerde şefaatlerine nail kılsın inşallah o teala. Camu sahir de, Peygamber Efendimiz cennetin kapısının üzerinde üç satır gördü buyuruyorlar. Biri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah satırın biri buymuş muhteremimiler. Gençler sevgili evlatlarımız dilinizi alıştırınız evet giderken gelirken dururken yürürken yatarken kalkarken bağda bahçede han da hamamda çiftte da, okulda fakültede nerede olursanız olunuz la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah muhammedur resulullah çünkü ölürken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 ne mal ve servetler, ne makam ve cahlar, efendim ne sultanlık, hakanlık ve kumandanlık hiçbiri ama hiç biri geçmeyecek. Allah'a karşı ne yaptınsa onunla öleceksin. Kabirde onunla göz açıp münkernekere cevap vereceksin. Mahşerde topraktan onunla çıkacaksın ve mahkeme-i kübranın huzuruna onun için onunla varacaksın. Ya muhterem kardeş. Onun için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 adam geliyor giriyor bakıyor ki hanımcağızdan bir eser yok kafayı buna takıyor muhterem Müslümanlar <gülüyor> ey rubbe ka'iletin ey rubbe ka'iletin yevmen izâ se'elet tariku ilâ hammam-ı <corridendo> muhterem Müslümanlar dikkat buyurunuz genç delikanlı evde o hanımcağızı göremeyince bu beyti uydurdu diyor İmam-ı Bu beyti söylemeye başladı. Ey rubbe ka'iletin yevmen izer se'elet fe'ynet tariku ila hammam-ı müncabi. Ey o kadıncağız, o güzel, o hasna kızcağız ki bana müncep hamamını sordu da içerideydi. Nereye gitti bu hanımcağız diye. Evde, içeride, dışarıda, sokakta, dükkanda bu beyit okuyor. Ey rubbe kâiletin yevmen idâ se'elet feynet tariku ilâ hammam-ı Müslümanlar bunu şunun için anlattım size Kurtubi'den. Ölüp giderken, ölüp giderken kulak veriyorlar. Okuduğu söz bu, söylediği söz bu. Ey rubbe kâiletin yevmen idâ se'elet feynet tariku ilâ hammam-ı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 kelime tarif et ki o, o o bana mahsus olsun. Kelimullah Musa Aleyhisselam böyle diyor. Bana bir kelime tarif et ki o bana mahsus olsun. <Gülüyor> Cenab-ı Hak böyle buyuruyor muhterem Müslümanlar. Dünya ve içindekiler ve bütün ecramiyle terazinin bir köfesine konsa, bir köfesine de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bize göre o gün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 La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Şimdi bu pazarda artık Hazreti Musa'nın sikkesi değil Hazreti İbrahim'in sikkesi hayır Hazreti İsa'nın altını hayır yok yok muhterem Müslümanlar Peygamberi Zişan Efendimizin 40 yaşında Ben Allah'ın Resulüyüm dediği gün an başlıyor Kıyamet sabahına kadar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 Cenabı Cebrail gelen de Cebrail olduğu belli değil, beyaz elbiseli, nur yüzlü, siyah sakallı, siyah saçlı ve kaşlı. O zaman soruyordu ya, ahbirli hanin İslam, İslamdan haber ver. Bütün sahabe böyle bakıyorlar, mütevelli İslamdan haber ver ya Muhammed, el İslam an teshehda Allah ilahı illa Allah, ve anna Muhammed Rasulullah dedikten sonra ve tuqime salate namazını da kılarsın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şu halde İslam'ın ikinci şartı neymiş muhterem Müslümanlar kelime-i şehadetten sonra? Namaz kılmak. Namaz. Ya. Muhterem emirler inşallah hadisi Cibril'i bitireceğiz. Ondan sonra namaz muzuluğunu enine boyuna ele alacağız. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Es-salatu imadü din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 فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ, ومن تَرَكَهَا فَقَدْ اَدَمَ الدِّينَ Namazını kılanlar dinini ikame etmiş, tap taze tutmuş olur. Namazı terk edenler dinini tahrip etmiş, dinini yıkmış olur, hetmetmiş, yok etmiş olur. Cenab-ı Halik-ı cümlemize La ilahe illallah Muhammedur Resulullah neşesiyle yaşayıp bu Buddallah için can verme şerefini çok görmesin inşallahutaala. Sallu ala resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Kelime-i tayyibe-yi münciye mevla cümlemize gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle ilhak bilip hatta hakka itibak, batılı batıl bilip batıldan istinabeyleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak ileyen, şeriatı garayi Ahmediyeyi Muhammediye temelcük ve ittibalarımızı yevmen feyvma müzda ileyen, cümlemize ve bir buçuk milyarlık İslam aleminde mevcut kardeşlerimize cennet nimet ve aksal gayemiz olan Cemali İlahiyesile iltifat ve ikram eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin elfatiha.